<gülüyor> Çalışıyoruz. يطع الله الله وكل وكل Şirkin birçok kısımlarını müellif rahimullah burada bu kitapta bize zikretti. Kimi zaman itikadi kalbi amellerin Allah'tan başkasından öneltilmesinden doğan, doğacak olan şirkin kısımlarını anlattı. Kimi zaman dilin ameli olan, lisan ile söylenen, yapılan bundan doğan şirki anlattı. Bir tarafta da yani en son almış olduğumuz dersimizde de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 aynı şekilde rivayetleri olduğunu ve bunların toplam 6 kişi olduğunu bize ulaşan 6 tane sahabeden rivayet olduğunu söyledik. Onlar kimlerdi? Kim atılıyor evet. Ömer başka? Hayır. Omar, İbn Ömer. Ömer'i soruyor. İbn Ömer. Ondan sonra Evet. Osman Osman, Radiyallahu an ve Kays İbni Sa'd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 Diyor ki hadis aleyhissalatü vesselam Şimdi burada bir takım fiiller zikrediliyor bu hadiste aleyhissalatü vesselam ve bunların cibit olduğunu söylüyor. Hatırlarsınız biz birkaç bab öncesinde cibti açıklarken selefin sözünün cible alakalı birkaç manada döndüğünü işaret ettiğini söylemiştik.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 Yine bir, bir rivayete göre de nedir? Kahinliktir. Şimdi burada Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: İyafe, ve tarq, ve tiara, ciptendir. Minel al cipt, Sihirdendir. Yahut şeytandandır diyebiliriz. Dikkat ederseniz burada bu hadise üç tane bir eyle üç eylem zikrediyor. İyafe, ve tarq, ve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 Cipte şeytan dersek ne diyoruz? Şeytandan başlar, şeytandan gelir, şeytandan öğrenilir. Peki nedir arkadaşlar? <gülüyor> Tekrarlayıp duruyoruz. اِيَّا فَا وَالتَّارْقِ وَالتَّيَرَا nedir? Bize avf açıklıyor. Bu etba'u tabi'inden sika olan sika olan bir kimse diyor ki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 14 yıl olmuş evleneli. ben bir adam gördüm. Biz diyor hiç hanımlarından beraber işe giremedik. Buna sarf deniyor. Mücüde Arapçada sarf. Karısını kocasından ne yapıyorlar? Ayırıyor. Ayırıyorlar. Bu sihir. Bunu yapan adamın cezası darbeton bir seif. Şimdi ne yaptı? Bir işe koyulması ne yaptı kişiyi yapacağı işten alı koydu. Aynı şekilde kuş uçurdu. Kuşları sağ uçarsa yapacaklar, sola uçarsa yapmayacaklar.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 Eyafe ile farkı ne arkadaşlar? Kim söyleyebilir? Bu şerh dinledikten, bu açıklamayı dinledikten sonra. Eyafe'yi açıkladık. Kuşları kovmak dedik. Tiyara ise uğursuzluk inancı dedik. Kim açıklayabilir? Aradaki fark. Aradaki fark uyumayın. Uyuyanlara soracağım şimdi. Gözleri kapananlara gidenlere vücuduyla burada olup da. Evet. Tiyara bir bakımdan diyor ki tamamı uğursuzluk. Hiçbir şey yok Tiyara'da. Yani güzel bir şey beklemiyorsun. Duyduğun şeyden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 hem de uğursuzlukla alakalı. O zaman tıyara EAF'e göre biraz daha bu bu manada, bu bağlamda daha dar. Diğer fark. Diğer fark bir fark daha var arkadaşlar. Evet uyanlara soracağım. Gözlerinizi açın. Evet. Birisi sadece kuşla yapıyor. Bravo Kasım. Allahu evet. aleyk. Birisi sadece kuşla yapılıyor. EAF sadece kuşla yapılıyor. EAF de bu bakımından tıyara göre daha dar. Yağf ve kuşla yapılıyor. Teyre ise görülen, duyulan, mekan ve zamanla alakalı şeylerle yapılıyor. O zaman ilim ehli Arapça kitap okumaya başladığınız zaman göreceksiniz. Diyorlar ki ikisinin arasında diyorlar Beynehuma umumun ve husus diyorlar. Beynehuma bu iki ıstılah arasında, iki mesele arasında umum ve husus. Ne demek umum ve husus? İkisi arasında umum ve husus var. Birisi bir bakımından daha geniş ve aynı zamanda bir bakımından daha dar. Birisi bir bakımdan daha geniş ve aynı zamanda bir bakıma daha evet. dar. Anladık mı arkadaşlar meseleyi? Yani ilim bu şekilde öğrenilir. İlim ehli böyle sayfalarca bizim ifade edebileceğimiz şeyi pat diye böyle bir kaideyle oturmuşlar. Beynehumâ umum ve husus. İkisi arasında umum ve husus ilgi var, ilişki var, alaka var. O zaman iyafe kuşlarla alakalı olduğu için daha evet. dar. Uğur ve uğursuzluk olması bakımından daha geniş. Tiyara kuş ve kuşun dışındaki her şeyle olduğu için daha geniş. Uğursuzlukla alakalı, sınırlı olduğu için daha dar. Evet. O zaman ne diyoruz? Beyne huma umum ve husus. Beyne huma umumun ve husus. İkisi arasında böyle birbirine girmiş ne var? Umum ve husus var. Fıkıhta bunun örnekleri çok. Girmeye gerek yok. Vel cipt, nedir cipt? Kale'l hasen, rennetu şeytan, şeytanın sesidir diyor. Şeytanın sesidir. Hasan radıyallahu anh. Hasan Basri, rahimahullah. Ancak Hasan'ın, rahimahullah'ın, müsnette olan rivayetinde, Hasan rahimahullah cipti olarak açıklıyor? Sadece eşşeytan olarak açıklıyor, şeytan olarak açıklıyor diyor ki ilim ehli müellif büyük bir ihtimalle rahimahullah bu lafzı İbni Kesir tefsirine bakarak ondan nakilde aldığı için İbni Kesir'de e, bu şey var nakil var Hasan'dan rahimahullah diyor ki şeytanın sesidir yani bu ne demek arkadaşlar yani şeytanın daveti şeytanın insanları süsleyip kandırdığı bir şeydir bu eyafe bu, ve bu yani bunlar da nedir arkadaşlar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 kendini bulmuş, saf bir kimse. Diyor sonra diyor askere gittim geldim diyor. Birisiyle tanıştım diyor. Bana dedi ki ya bizim de sohbetlerimiz var. Bizim de destemiz var. Gel. Tabi adamın geçmişi Adıyaman. Bir önceki versiyonu diyorlar Nurcu'ya takıldım. Onlarla oturduğumda kalktım. Saf yani böyle. Tamamen diyorlar yurdum insanı böyle. Galiba ben bir delikanlı genç. Diyor beni diyor götürdüler. Gün görende mi? Bir yerde diyor bir sohbete. Bir girdim içeri diyor.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 orada rabıta yapıyor. Tevhidi öğrenmemiş. La ilahe illallah öğrenmemiş. Bu adama yapılan davete bakın arkadaşlar. Cehalete bakın. İnsanlara tevhid diye sunulan davete bakın. Ne yazık değil mi arkadaşlar? Ne yazık. Yani bu insanların, bu tarz insanların çoğu annesine, babasına da böyle hüccet ikame ediyor. Anası babası imamların arkasında namaz kılınmaz derse tevhidi öğrenmiş oluyor onlara göre. Böyle ki yetiş şey Aptul Kahir dese bile. Çünkü onlar için mesele ne?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 İlim ehlinin dizinin dibine dizini koyup oturmadığı için her gün bir şey duyuyorsun. Ama ilim ehlinin şerhlerine, ilim ehlinin kitaplarına, kasetlerine dönüp dinlese baksa bunların hiçbirinden bu tür şeyler çıkmaz. istinbat edilmez, anlaşılmaz. Ve ellif rahimahullah diyor ki İsnâduhû ceyyid ve li abi davud ve nesâ'î ve b'ni hibban fi sahihihi aynı rivayet diyor. Ebu Davud ve Nesa'i ve İbn Hibban sahihinde de var. El musnet minhu. Ancak hadisin sadece Ebu Davud'da ve Nesa'i, Nesa ve İbni Hibban'da müsnet olan, merfu olan tarafı var. Nasıl tercih etmişleriniz orada? Ebu Davud, Nesa'i ve İbni Hibban'da ne var diyor? Sahihinde hadisin sadece merfu bölümünü rivayet etmişler. Hadisinde sahihinde sadece hadisin merfu bölümünü rivayet etmiş diyor. Ne demek bu? Ne anladınız bundan? Şimdi Arapça bilmeyen bir adam bu kitabı tenevvede okudu. Bir de gençlere dedi ki, bir de gençlere dedik ki hadi gelin ders yapalım. Sonra o ifadeyi okudu. Sen oku sen de ne yazıyor? Dersim olarak sağından olarak yazmış. Yani Ebu Davud'da, Nesai'de, İbn Hibban'ın sahihinde merfu olarak bulunuyor. Sen ne dedin? Altında dipnot yazmış da zayıf hadis diye. ondan önce bu ne demek arkadaşlar? Diyor ki merfu bölümü. merfu bölümü sadece Ebu Davud ve Nesai ve İbni Hibba'nın sahihinde merfu bölümü var. Ne demek merfu bölümü var? Şey var. Merfu peygamberden Direk yani. yani. Hadisin sadece İyâfe, Tark ve Tayara minel cibt bölümü var bu kitaplarda. Etba'ut tabiinden olan Avf'ın Yapmış olduğu açıklama ve şerhler bu Ebu Davud'da ve Nesaide ve İbni Hibba'nın sahihinde yok. yok. Onu kastediyor anladık mı? Zaten hadisin merfu olduğunu herkes anlar. Yani şey olmaya gerek yok. Peygamberin sözü olarak peygamberi duydum şöyle söylüyor diyor. Hadis merfu. Buradaki kastı ney müellifin? Diyor ki Ebu Davud'da Nesaide ve İbni Hibba'nın sahihinde olan kısmı sadece nereye kadar? Peygamberden işittim. Bu ciptendir. Sözüne kadar. Ondan sonra gelen Etba-ı Tabi'nin açıklaması Ebu Dağut Nesai ve İbni Hibba'nın sayinde yok. Onu kast Anladık mı arkadaşlar? Orada o kitabımızın o bölümüne not edin. <gülüyor> tabi dikkat ederseniz arkadaşlar tiyara zaten gelecek. İleriki baplarda müellif rahimahullah. Bundan sonra yaklaşık olarak 3-4 bapta e, yani bundan önce açıkladı, sihir açıkladı. Sihirle alakalı ortak noktada buluşan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 Teker teker bizlere açıklayacak. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Tevhidin ne olduğunu öğrendiğimiz kadar şirkin de ne olduğunu çok iyi öğrenmemiz lazım. Ömer radıyallahu anh ne diyor? İnne ma tunqadu ural İslamu urwaten urwa. İslamın düğümü tel tel kopar, tel tel çözülür, tel tel gevşer. Ne zaman? İza nşe fi İslam man la yarfu aljahlia.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 Tencim, müneccimlikten öğrendiği şey arttıkça bunda ilerledikçe Siir'deki o payda ne var diyor? Artar. Şimdi yıldız ilmi ikiye ayrılır diyor ilmehli arkadaşlar. Bir yıldızlara bakarak ilmutte'sir yıldızların yeryüzünde etkisi olduğuna falanca yıldızın falanca etkiyi yaptığına, sebep olduğuna inanmak var. Buna ilmuttefir deniyor. Bu hadiste ifade edilen, kastedilen bu. Yıldızların yeryüzünde, insanlar üzerinde yaratılıklar üzerinde etkisi olduğuna inanmak. Bugün bu çoğunlukla yaygın değil mi arkadaşlar? Evet. Yani işte, senin burcun, senin yıldızın, senin ayın şu. O zaman sen böylesin. Sana böyle etki eder. Sen de böyle tezahür eder. Öyle değil mi? Şekvalit. Bir de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 buyuruyor ki İbn-i Abbas'la rivayetle <gülüyor> sen sihir'den bir pay mı öğrendin? O değil <gülüyor> arkadaşlar ondan on, maksat o değil. Aslında o ilim ehli bize edep, ahlakı da öğledi. anlıyor musunuz? Görüyor musunuz? Enli sahibi olmamız, ağır davranmamız, yavaş davranmamız, oturup şöyle ilmi öğrenmemiz gerektiğini her seferinde biraz daha ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Ulu orta kendimizi böyle piyasaya çıkararak Meydana atarak ne yapmayacağız? Hızlı bir şekilde fetva, ahkam, hüküm vermeyeceğiz. Biliyorsak biliyoruz, bilmiyorsak bilmiyoruz. İlimehlenle soralım, ilimehlenle öğreneceğiz. Bunun ne alakası var arkadaşlar. Siyirlen şey ne? Benzer tarafı. Şeytan Yani burada bir ne var? Kişiye olmayan şeyleri.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 Sayesinde yağmur yağdı diyor. Kimileri diyor ki Allah'ın sebebiyle Allah yağdırdı bu yağmuru diyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah-u Teala buyurdu ki kullarımdan bazıları var. Kafir olarak sabahladı. Bazıları da var. Kim hırtmıyor sabahladı. Kim diyorsa ki bulutların, yıldızların sebebiyle, yıldızların etkisiyle yağmur yağmıştır. Kafir olarak sabahladı. Diyor. Yani böyle bir etki bağlayamazsın. Tesir bağlayamazsın yıldızlara. Bu da sihirden bir nedir? Cüzdür bir faydır. Ama hangi bakımdan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 onunla ilgili şevahitler var ise ve ilim ehli tarafından da ilim ehli tarafından da müellifin şeyhin selefi varsa tahsinde hasen olarak görerek ya sayı olarak görerek müellif onu kitabında ne yapıyor? Zikrediyor. İbn-i rivayet olan hadisi de Şeyhülislam İbn-i Teymiye, Nebevi Zehebi, i̇bn Muflih gibi alimler ne yapmışlar? Sahih görmüşler kendisi zaten isnadı sahibidir diyor. Diğer hadise geçiyoruz. Ve lin hadisi Ebu Hurayra. Nesai Ebu Hureyra'dan rivayet etmiş olduğu hadiste şöyle buyuruyor. Men aqada uqdatan kim bir düğüm atarsa, thumma nefes fiha, sonra ona ne varsa üflerse. Yolar ki nefes alimler tükürükle de değil. Yani ağzından böyle hafif bir Hani böyle tükürük parçalar çıkar da çok hafif. Yani tükürük değil. Yani üfürmek, üflüyorsun böyle. yapıyorsun? Eline böyle bir ıslaklık gelmiyor ama bir ne var? Bir ve hava var hafiften. O. Buna ne deniyor? Nefes. Nefes deniyor. Kim diyor bir düğme üflerse. Kim bir düğüm atar. Sonra ona üflerse. Fakat sahar, Ne yapmıştır? Bu sihir yapmıştır. Ve men fakat Aşrak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 İbad ibn Maysara var, bunun leyin olduğunu söylüyor. İkincisi de Ebu Hurayra'dan bunu rivayet eden zat kim arkadaşlar? Hasan Basri. Hadis alimler arasında tabii ihtilaf var. Hasan Basri Ebu Hurayra'dan duymuş mudur? Evet. Duymamış mıdır? E, duymadığı varsayılarak Hasan Ebu Hurayra arasında bizim bilmediğimiz ne var? Bir kimse var, düşmüş bir kimse var. Buna biz hadis ilminde inkıta diyoruz, kopukluk diyoruz.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 Sövd, kul ağızı, falak, min şeri, ve min ve min fil düğümlere üfleyen, üfürücü kadınların şerrinden Allah azadı. Sihirbazlar böyle yapıyor arkadaşlar. İşin daha böyle girift, daha zor, çözülmesi daha uğraştırıcı olması için alıyorlar düğümü.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 rivayete geçiyoruz. an Mes'ud radıyallahu an. bu açık, bu bizatihi sihrin kendisi. Bunu yapan kimse, sihir yapan kimse bu şekilde. Cezası nedir onun? Darbatun is Yöneticiler, bu işi elinde bulunduranlar tarafından ne yapılır? Uygulanır. an Mes'ud radıyallahu an. enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem elâ hel unebbi'ukum. Sizlere haber vereyim mi? Aleyhisselatü Vesselam ashabına diyor ki sizlere haber vereyim mi? Burada bir teşvik var. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor değil mi böyle bir teşvik? Ayetlere bak. Hel edullukum ala ticaretin tunciikum. Allah-u Teala sizleri elim olan azaptan kurtaracak bir ticaret size göstereyim mi diyor Allah-u Teala. Yani Kur'an-ı Kerim böyle okumak lazım. Allah-u Teala sana böyle seni meraklandırıyor. Acaba nasıl bir ticaret? Aleyhisselatü Vesselam ashabına diyor ki, Hal Size haber vereyim mi? Herkes kulağını veriyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam bizlere verdiği haber, ya bizi cennete yaklaştıran bir amel Bize haber verecek, bildirecek. Ya bizleri cehennemden uzaklaştıracak olan bir şeyden sakındıracak bizi. Değil mi? Yani biz Allah Resulü buyurdu. Kale, kale Resulü dendiği zaman hemen herkesin hazırlığına geçmesi lazım. Ne, ne buyuruyor acaba Allah Resulü Aleyhisselam? Sahabeler öyleymiş yani. Onun için ilim ehli, sahabeden sonra gelen ilim mehli ne diyor? İmam muanife, Eğer benim sözüm Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisine muhalefet ederse, ters düşerse alın onu, evet. duvara vurur evet. Neden? Çünkü bizlerin hepsini diyor beşeriz. Bugün bir şey söyleriz, yarın ondan döneriz, vazgeçeriz. Şimdi sahabelerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerini hayra davet ettiğini bildikleri için ve Peygamberimiz onlara böyle teşvik ettiği için diyor ki اَلَا هَلْ اُنَبِّئُكُمْ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 Bu kelime diyor ala, ve, ala veznil vec. Ne demek vec? Arapçada yüz. Vec gibi okunur diyor yani. Bunun hiçbir yüzle alakası yok mu bu Sen belki kitap okursun. Var bazen o tercümelerde geçiyor böyle. Adam onun zannediyor yüz mağarasında ifade ediliyor yani işte. Veya ala vezni el hablu. Habl ne demek? İp. İp. Yani bu ifadeyi, bu kelimeyi okunması zor olan kelimeyi düzgün okumamız için harekete yok. Ne yapıyor? İşte diyor bunu da bu kalıba göre oku. Bunu da bu kalıba göre yerleştirerek oku. Biz de ne yapıyoruz? Diyoruz ki el adhu yani el-vejhu yani el-hablu bütün bu göre okuyoruz. Yoksa bu kelimenin habl, iple yoksa bu kelimenin yüz ile bir alakası yakından uzaktan bir alakası yok. Görürsünüz bunu hadis kitaplarında alavezin vecide Ne der bu, bu? al Ad, adhu sözlük manası diyor ki bunun sözlük manası el kat'u kesmek, koparmak, arayı bozmak demek. Şimdi peygamberimiz açıklıyor. Sahabeler diyor ki, peygamberimiz <gülüyor> soruyor, e, açıklıyor. Diyor ki hiye <gülüyor> Bakın, teşvik üzerine teşvik, merak üzerine meraklandırma. <gülüyor> Direkt diyebilir. Nemimeden uzak durun diyebilir. Diyor ki size el adhuyu açıklayayım mı? O nemimedir. Nemime gizli bir kelime. Nemime ne? El adh gizli. En nemime gizli. Ondan sonra açıklıyor. El kaletu beynen nas insanlar arasında ne yapmak? Laf taşımak. Çok tehlikeli bir husus arkadaşlar. Allah'tan bu günahtan Allah'a sığınmamız lazım. Yani diyorlar ki ilmehli sıdkın sadık olmanın doğru söz söylemenin zemmedildiği teker. Gidiyorum diyorum ki Yaren oğlu, Yaren oğlu. Tekay'dan duydum. Tekay dedi ki Yaren oğlu, çok cibri. Gidiyorum diyorum ki Yaren oğlu, Tekay dedi ki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 Diğer bir ismi hadiste geçti. El- El-Adhu. Bunun başka bir okumuşu var ona girmeyelim. Bugün fazla kafanızı kaçırır. İlmi, ıslahı olarak. Evet. Aleyhissalatü vesselam diyor ki nemime yapan, söz taşıyanla alakalı <Sessizlik> La-Yedhulul Cennete La-Yedhulul Cennete La-Yedhulul Cennete Kad-Tat Cennete kad kattaat. giremez. Ne demek kattaat? Yok. Nemime yapan giremez. Söz taşıyan giremez. Kadat, katlamadık Arapça. Cennete giremez yani. Cezası bu kadar büyük. Laf taşımak. Öyle ve anladım. bu insanlar arasında ne yapıyor? Ayırıyor, Ayırıyor ve bozuyor. bozuyor. Ya Elif, yani. Ve müellif rahimahullah burada bunu niye zikrediyor? Sihre benzediği için. Sihre hangi baptan benziyor? Hangi şeyden dolayı benziyor? İnsanların, İnsanların arasını bozduğu için. Yoksa nemime yapmak ne sihir, ne de şirk. Değil mi? A bir bağlantısı olduğu için bizim ufkumuzu açmak istediği için bunu getiriyor. Görüyor musunuz? Normalde kitabı David'in metnini al, küçük bir şekilde kitapçık oku. Yani böyle okusun, okusun. Hiçbir manalarını yapmazsın. Anlamazsın. İstinbat edip çıkartamazsın, anlayamazsın. Ama ilim ehlinin şerhini okuduğun zaman, ilim ehlinin şerhini dinlediğin zaman diyorsun, "Subhanallah." Yani yazan adam da bunu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 metni ezberledikten sonra şerhini okusun ki kafada metin kalsın asın. Onun üzerinden hareket ederek şerh yapsın. insanlara davet etsin. Şimdi İmam Muhammed İbni Abdülvahab'ın kitabı Kitabı tevhidi böyle bir şekilde bir kitab. Yani Türkçesini tecrübe etmişler. Alalım da kendi aramızda böyle bir ders yapalım. Girişimi pek faydalı bir girişim değildir. Olmaz. Bu kitabın neye var? şerhe, güzel bir şerhe ihtiyacı var. Hemen diğer bir ve son e, esere geçiyoruz, hadise geçiyoruz. Diyor ki radiyallahu Lehumâ diyor. Kim o Lehumâ? O ikisinin rivayet ettiğine göre. Kim o ikisi? Rivayet eden o ikisi? Buhari ve Müslim. Diyor ki ancak İmam Muhammed İbni, bazı alimler diyor ki İmam Ab Muhammed İbni Abdülham burada vehmetmiş bu hadis nerede arkadaşlar? Aynen. Bu hadis Buhari'de. Tam şöyle Ankara'da. Şimdi bak Sidibe hocam ben Müslim okudum. Müslim'de bu lafız var hatırlıyorum. Niye hemen Muhammed bin Abdullah'ı hatalıyorsun? Ömer İbni Ömer'den Abdullah İbni Ömer'den sadece bu hadisi kim rivayet ediyor? Müslim. Buhari rivayet ediyor. Buhari rivayet ediyor. Müslim bir hadis rivayet ediyor içinde bu lafız var. Beyan fasahat güzel konuşmak bir sihirdir. Onda bir sihir vardır. İfadesi Müslim'de geçiyor ancak kimden rivayet? Ammar bin, Ammar bin Yasir. Yasir'den rivayet. Ammar bin Yasedan rivayet. Ya yani belki müellif bunu kastetmiş olabilir. Ancak ancak eee olarak hadis ıstılahında daha doğrusu ne olurdu? Velimuslim'in, Veli Buhari, Buhari'nin İbnu Ömer'den rivayet ettiğine göre çünkü i̇bn Ömer'den kim rivayet etmiş? Evet. Bu hayli. Ama aynı hadisi lafız olarak Müslim kimden rivayet etmiş? Ammar bin, Ammar bin Yasir. Ne kadar ince eleyip sık dokuyor ilim ehli. Görüyorsunuz değil mi? Yani, Muhammed bin i Abdülvahap şeyhimizdir, hocamızdır. Hata etmez. Yok arkadaşlar. Yani kimseye karşı bir bu dinde adam kayırmak yok. Hata hatadır. Yanlış yanlıştır. Vehmet vehmetmiştir, vehmetmiştir, vehmetmiştir demiş alimler ilim ehli. Yani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 Böyle bir hadis duymuştuk peygamberden. Nasıl bir rivayet et. Yani değişmiş mi? Unutmuş mu? Bir şey ekliyor mu? Onu sınav ediyor. Sahabelerde böyle bir şey var. Biri birini sınav etme. 10 sene sonra yine tekrardan soruyor. Böyle bir hadis duymuştuk. Nasıl bir renk? Kafa karışmış mı? Bir şeyler eklemiş mi? Neden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini koruyup muhafaza etmek için. Çünkü اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اِلَيْكَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمٍ Bizler sana zikri indirdik ki insanlara o indirilen şeyi açıklaman için. اِنَّا نَحَنَا نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَاِنَّا لَهُ لَحَافِزٌ Bizler Kur'an-ı Kerim'i o zikri indiren ve onu koruyanlarız. İlim ehli diyor ki Kur'an korunmakla vaad olunduğuna göre onu tefsir eden hadis de yapmıştır arkadaşlar? Dolaylı yoldan korunmuştur. Nasıl korunmuştur? İşte böyle ilim ehlinin Sıkı tutmasıyla. Adam yazmış. Deminden biraz önce gördüm bir arkadaşın dükkanında e, peygamberle alakalı bir durr-ı mu ne? Öyle bir kitaptan bahsediyor. Kimin evinde bulunursa hamile kadın çocuk düşürmez. O ara fakirlik girmez. O eve şu olmaz. O eve şu olmaz diye böyle yazmış. Kitap yazmış. İçinde şirk. La, şirk. Böyle Peygamberi ilahlık mertebesine ulaşan lafızlar ifadeler var. Baktım şöyle içine. Bakmadan önce bir arkadaş orada bir lafız görmüş. Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamberlerin hakkıyla yücudu hürmetine Allah'tan bir şeyler istediğine alakalı bir rivayet getirmiş. Ozat, o kitabın yazarı, o cahil. Bunu bana sormuştu. Tabii ben ilim ehlili kitaplarına dönünce ortaya çıktı ki ilim ehlinden bir sürü kimse Dar-ı Kudnisi'nden tutun Zehebisi, İbni Kesiri, hadis alimleri bu hadise uydurma demişler.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 bu hadisleri kayıt edip kayıt düşmüşler. Uydurmadır. Şu avisinden, şundan dolayı diye. Yani insanların bidat ehlinin, şirk ehlinin yolunu daha onlar dünyaya gelmeden önce ne yapmışlar arkadaşlar? Kamışlar kalkmışlar. Ama burada görev kime düşüyor? Bize düşüyor arkadaşlar. Hepimize. İlim öğrenerek insanlara bunu ne yapacağız? Açıklayacağız. Şerh edeceğiz. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Beyanda Fasahatta güzel konuşmada ne vardır? Sihir vardır. Yani güzel konuşan adamın katli vaciptir demiyoruz değil mi? <gülüyor> yani nedir? Güzel konuşan insan, nasıl sihir yapan insan insanları etkilerse, güzel konuşan insan da ne yapabilir? İnsanları etkileye bilir. Hatta ahiret zamanı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle insanlardan bahsediyor ki, öyle insanlar çıkacak. Dilleri diyor, lisanları ne gibi şey yapacak böyle? İneğin dili gibi. Yani yalaya yalaya konuşacak böyle sağa sola. Yani güzel güzel konuşacak böyle. İnsanları sulandıracak böyle. Dilini çıkaracak böyle. Konuşacak insanlar vay be. Ne söz ettiği be. Ne mükemmel konuşturacak ama halbuki münafık. Halbuki şeytanın avanesi, dostu. Peki bu hadisteki arkadaşlar. fasahat, güzel konuşma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 çekilen konular iafe, targ, tiara cipten yani büyüden sayılan işlerdendir anladık mı arkadaşlar iafe targ, haftaya soracağım özellikle bugün derste oyen arkadaşlara soracağım onlar kendilerini biliyorlar böylece önümüzdeki haftada arkadaşlar da öğrenecek kimleriymiş bu <gülüyor> bugünkü derste onlara soracağım iafe, targ ve tiara nedir? çünkü açıkladık buydu. evet <gülüyor>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 Allah bize ömür verirse kahinlerle alakalı baba geçeceğiz. Subhanakallahü ve hamdik <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illa ente esserfuka raetu bülâyk.